...Semra Cerit Mazlumla ...iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. E, bu G20'den... E, ...küresel ısınmayı... ...çözdükleri haberi aldık... ...biraz önce doğru mu? Diyor, ne diyorsunuz? Ben son haberi duymadım ben... <gülüyor> <gülüyor> ...o sihirli formülü... ...bu <gülüyor> <gülüyor> Sihirli bir formül herhalde da bulundu. Bugün G8 ve G20 zirvelerini değerlendirelim diye konuşmuştuk. Evet, biz de onu yapmaya çalıştık çünkü başka hiçbir yerden haber alamay alamaz olduk. Bize iş başa düşmüştü. Ama siz de son bıraktığımız noktada tartıştığımızda Naomi Klein'in bir yazısında hiçbir şey çıkmadı oradan halbuki müthiş planlar vardı bu işten sorunlu olanların çıkardığı aktivistlerin filan harika küresel ısınma da başta olmak üzere pek çok konuda önerileri vardı ama hiçbir şey çıkmadı diyor siz ne diyorsunuz? evet sokağın sesiyle toplantı salonlarının sesi birbiriyle uyumlu değil bu sene son e, e, bir yıldır maalesef halbuki geçen senelerde öyle bir uyum vardı ki <gülüyor> Şey başta söylediğinize de, değinirsek gerçekten Türkiye'de G8 ve G20 zirvelerinin gündemi hakkında haber almak çok güç evet. son 3 gündür yapılan haberlerin büyük çoğunluğu ancak gösterilerle ilgili konferansta görüşülen konular değil sokakta polis ve eğlence arasındaki gerilimle ilgiliydi daha fazla halbuki Türkiye'nin içinde olduğu bu toplantılarda hem küresel krizle ilgili olarak hem de dünyanın gündemindeki öteki konularla ilgili olarak ciddi tartışmalar vardı. Sonuç alınmasa bile tartışma vardı en azından. Şey kısmı içerik değil, sokak kısmı daha ilgi çekici bulundu herhalde bizim medyamızda. Aynı zamanda başbakan ikili temasları. Evet. Bu yalnız bu ikisi vardı. Üstelik sokak gösterilerinin de çok hakkını yediklerini de düşündü düşündüren haberlere de rastladık ama o bizim konumuz değil. Evet. Şeyde beklenen katılımcının eylemlere beklenenden daha az katılımcı olması nedenlerinden birisi olarak da bu gösteriliyor zaten. Medyanın yanlığı ya da eylemin amaçları dışında sunması bu eylemleri söylenenler değil, oradaki bazı grupların yaptıklarıyla ilgili daha fazla haber yapması, sokağa çıkmayı da engelleyen başka eylem alanları arayışına girmesine neden olan, yani küreselleşme karşılıklarının, küresel adalet hareketi üyelerinin, başka yollar aramasını yol açan faktörlerden birisi olduğu da söyleniyordu. Birçok uluslararası kuruluş, sivil toplum kuruluşu tarafından. Bu da önemli bir nokta aslında. Evet. Seattle'dan bu yana aktivizmin, doğasının değişmeye başlaması, başka eylemlilik, başka etki de bulunma yolları, araçları aranmaya başlanması, o da dikkate değer üzerine konuşulması gereken bir şey. Örneğin online, yani internet üzerinden Tepki gösterme yollarının daha fazla kullanılır hale geldiğinde geldiği yolunda da tespitler söz konusu. Aynı zamanda liderlerin gruplarla, eğlencilerle, bu sil gruplarla iletişime geçmek konusundaki istekliliğinde de bir azalma olduğu yolunda bir şey var, tespit var. O da hani salonla sokan sesi arasındaki farkın büyük uçurumun nedenlerinden birisi olsa gerekir. Şimdi bu e, G, hem G8 hem de G20 zirveleri ikisi e, arka arkaya yapılmaya başlandı. E, son iki e, toplantıdan bu yana, L'Aquila'dan bu yana, İtalya'dan bu yana. E, kendi e, gündemleri açısından olduğu kadar iklim değişikliği açısından da önemli bir yer tutuyor dünyada iklim politikasının şekillenmesi açısından fakat bu seneki hem G8'in hem G20'nin daha farklı bir anlamı da vardı hani bizim üstünde durmamız gerektiren biliyorsunuz Kopenhag konferansı sonrasında Kopenhag mutabakatıyla sonuçlanan beklenen anlaşmanın çıkmadığı konferans sonrasında konferansın başarısızlığının nedenleri arasında e, şu da sayılıyordu. Hani Birleşmiş Milletler toplantıları çok geniş çok farklı çıkarları olan işte 190'dan fazla ülke e, katılıyor. E, kararlar oy birliğiyle alınıyor. Bu kadar büyük gruplarda bu kadar ayrıntılı konuların konuşulması, bir karara varılması uzlaşılması, anlaşma bağlayıcı anlaşmaların ortaya çıkması mümkün değil. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler çerçevesi dışında başka forumlar başka platformlar da bu amaçla kullanılsın hatta daha fazla onlar üzerinden ilerlensin Güneşmiş Milletler yerine alternatif e, platformlarda iklim değişikliği politikası şekillendirilsin yönünde öneriler söz konusuydu özellikle hani İngiltere ve Amerika kaynaklı e, yorumlardı bunlar e, yalnızca basından e, kaynaklanmıyordu bu öneriler e, politika yapıcılar tarafından da, üst düzey politika yapıcılar tarafından da bu yönde çağrılar söz konusuydu. Bu önerilen platformlardan bir tanesi de G20'ydi. Hatta en güçlü alternatiflerden bir tanesi olarak sunuluyordu. G20, üyelerinin bileşimi dolayısıyla zengin ülkeleri ve gelişmekte olan büyük ekonomileri içeren bir platform olarak, İklim değişik, küresel iklim değişikliği politikasının tartışılması, ele alınması konusundaki en uygun yerlerden bir tanesi deniliyordu bu anlamda da Kanada'da, Toronto'da yapılan bu G20 zirvesi ilk defa yani Kopenhag'dan sonraki ilk G20 zirvesiydi. Dolayısıyla bu önerinin test edilmesi açısından G20'nin bu amaç için ne kadar uygun olduğunu görmek açısından ilk şeyi oluşturuyordu yani toplantıyı oluşturuyordu fakat hem toplantının gündeminde yer alma biçimi, yer alabildiği miktar hem de ortaya çıkan sonuçlar açısından baktığımızda çok da sağlam, dayanaklı bir öneri olmadığı kendiliğinden ortaya çıktı. Yani G20 iklim değişikliği politikasını şekillendirmek, yönlendirmek açısından elverişli bir zemin sunmuyor. Nasıl olabilirdi ki zaten böyle bir şey ama neyse evet yani en azından iyi niyet beklenebilirdi ama bizim elimizde de var pek böyle bir şey hiçbir şey görünmüyor yani sürdürülebilir güçlü ve dengeli bir büyüme ekleri filan var ama hiç böyle bir şeye rastlamıyoruz zor dürüst. Evet bu şeyde, geçen yıl Facebook'ta yapılan G20 zirvesinde liderlerin üzerinde anlaştıkları güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme programı bu senenin G20 zirvesinin de asıl odağını oluşturuyor. Ee, küresel ekonominin gidişatı açısından belki önemli kararlar e, alınabildi şeyde e, G20'de. Fakat orada da e, ödüllerle e, alınan kararların büyük çoğunluğu ödünlerle e, alınabildi. Bazı konuların hiç şeye girmemesi, sonuç metnine girmemesi, e, Çin e, para veriminin değeri konusunun e, Çin'i şey yapmamak için. E, ...endişelendirmemek için gündeme alınmaması, başka birçok konuda aslında bir ödün yeri haline gelmiş durumda G20 daha en başından. Ayrıca şu açıdan da önemli, G20'ye yüklenmiş olan yeni misyon, bir alternatif forum olarak ortaya çıkan G20... ...bu seferki toplantısını Uluslararası Ekonomik işbirliğinin birinci forumu, önde gelen forumu olarak... Toplandı diyor. Bu top, e, Toronto'daki zirve. Yani ilk toplandı. Bu misyonla yapmış olduğu ilk zirve. İlk, ilk zirve. zirve. diyor. Dolayısıyla bundan sonra G20'nin dünya ekonomisi'nin yönelimi üzerinde büyük bir söz sahibi olacağı anlaşılıyor. Yani üyelerinin böyle bir misyon yüklemiş oldukları G8'e anlaşılıyor ve G20'ye G8'e de alternatif haline geliyor. Güçlü bir alternatif haline geliyor G20. Dolayısıyla büyük ölçüde ekonomik işlevli bir oluşum olacak bu uluslararası oluşum olacak. Bu anlamda da gündeminin e, büyüme e, olması, odağının büyüme üzerine e, kurulmuş olması da anlaşılabilir bir şey. Şimdi böyle bir yapıdan e, iklim konusunda ciddi e, ve yön verici e, açılımlar beklemek Yan, yanılma olabilir e, en evet, iyi ihtimalle. Büyük, evet. Yani ta taşıyamayacağı bir fonksiyon yüklemek e, söz konusu e, G20'ye. Yani bu kadar e, zenginleri ve zenginleşmekte olan ülkeleri e, dünya ekonomisi yönlendirmek konusunda bir araya getirmeye amaçlayan bu kuruluş bu oluşuma kuruluş değil. E, i̇klim değişikliği gibi büyük bir şey daha düşünülüyor. E, amaç daha yüklemek, böyle bir görev daha yüklemek, birincil varoluş nedeniyle uyuşmuyor aslında. Aynı zamanda da üyelerinin bileşimi açısından baktığımızda G20'nin bu misyonu taşımakta yetersiz kalacağı kendiliğinden anlaşılıyor. Hani Birleşmiş Milletler müzakereleri kapsamında zaten iklim konusundaki uluslar ulusal ve uluslararası perspektifleri uyuşmayan ülkeleri bir araya getiriyor G20 grubu zengin ülkelerin iklim, uluslararası iklim politikası hedefleri konusundaki beklentileriyle Çin'in, Hindistan'ın, Brezilya'nın, Güney Afrika'nın, uluslararası politikanın içeriği, amaçları, araçları açısından beklentileri birbirinden oldukça farklı. Korumaya çalıştıkları çıkarlar da birbirinden farklı. Bu kadar uyuşmaz ortaklardan, Birleşmiş Milletler'de sağlanamayan, uzlaşmayı sağlayamadıkları uzlaşmayı G20 şemsiyesi altında sağlamalarını beklemek de aslında ee, hani iyi, iyi niyetin ötesine geçemeyen gerçekçi olmayan bir şey eğer bir iyi niyet şey. olduğunu iyi niyetle kabul edersek bu da tabi yoksa evet hani o tarafından bakarsak evet. eğer hem şey açısından o ortaya çıkış neden açısından hem de üyelerinin beklentileri açısından baktığımızda böyle bir misyonun altına girebilecek, bu misyon taşıyabilecek bir oluşum değil G20. Üstelik hani üyeleri herhangi bir oluşum, herhangi bir uluslararası organ üyeleri ona hangi amacı yüklüyorlarsa, hangi işlevi yüklüyorlarsa daha fazla o alanda etkili olabilir. Yani o şeyi taşıyabilir, o yük taşıyabilir. G20 üyelerinden büyük bir çoğunluğu aslında G20'nin iklim konusunda angaja olmasından yana değil. G8 ülkeleri, G20'nin içindeki G8 ülkeleri G8 dışına da taşıyarak, G20'yi de angaja ederek iklim tartışmalarına genişletmeye çalışıyorlar zemini. Katılımcıları artırmaya çalışıyorlar. Fakat G20'nin öteki üyeleri yani büyümekte olan ekonomiler Birleşmiş Milletler dışında başka bir Zeminde iklim konusunu tartışmak istemiyorlar. Israrla karşı çıktıkları bir şey bu. Daha önceki toplantılarda da açıkça görülüyordu. Hani Üyelerinin isteği dışında böyle bir görev neredeyse tanımlanmış oluyor G20'ye. Dolayısıyla zaten başarısız olması baştan kaçınılmaz bir e, olgu. Yani bir kısmı başka şekilde görüyor, bir kısmı başka şekilde görüyor G20'yi üyelerden. Yani ben de hızla gözden geçirirken bu G20'nin sonuç komünike sonuç bildirisi mi deniyor ona komünikeye bakınca işte bir 41. pasajı gördüm. Alele acele baktım ama şöyle vermiş yani bu bu çağın gezegenin en karşı karşıya bulunduğu en korkunç felaket olarak da nitelendirilen bu küresel iklim değişikliği konusunda diyor ki yeşil bir düzelmeye bağlılığımızı bir kez daha söyleriz ve sürdürülebilir bir küresel büyümeye. İşte Kopenhag mutabakatıyla da bağlantılandırıyor ve diyor ki onun ona destek oluyoruz Kopenhag mutabakatı denen metne ve başkalarını da onunla kendilerini yaklaştırmalarını istiyoruz, çağırırız. Ve işte UNFCCC ile de objektif şeyler, ilkeler ve hükümler önünde bir ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve herkesin kendi kapasitesi ışığında ...başarılı bir sonuç bekleyeceğiz... ...Kankun konferansında... ...Meksika'ya da teşekkür ederiz... ...Kankun'u bize açtı... ...bu toplantıya ev sahipliği yapacak diye... Yani ...bunun kadar gayri ciddi bir... ...ve sulu, sulu bir metin... ...düşünmek bile zor... ...başka bir yerde var mıdır yok mudur... ...bakamadım ama uzun bir metin çünkü... Bir, bir cümle daha var ona ek olarak... ...bu şeyde sonuç bildirgesinde... ...sizin okuduğunuz kısımdan... Birkaç şeyi çıkarmak, noktayı öne çıkarmak mümkün. Bunlardan bir tanesi bu Toronto e, Muskop, Muskoka e, zirvesinin aslında şimdiye kadar hem G8 hem 20, G20 açısından iklimin en geri planda kaldığı e, toplantı olduğunu söylemek mümkün. Evet. Örneğin geçen sene Lakila e, zirvesi hem G8 hem G20 zirveleri e, daha geniş bir yer ayırmıştı. Daha etraflıca tartışmıştı. Üstelik de küresel ekonomik ve sosyal sorunlar bağlamı içine yerleştirerek iklim değişikliği sorununu ele almak konusunda daha ciddiyetle yaklaşmıştı. Bu sene e, yalnızca görüntüyü kurtarmak babından bir iklim değişikliğine değinip geçmek gibi bir eğilim var şeyde. Hem G8'de hem de G20'de. hani Bu toplantıları izleyenler, e, hem e, basın hem de e, sivil toplum kuruluşları e, küreselleşme karşıtları e, küresel adalet e, hareket üyeleri daha e, içi dolu sonuçlar bekliyorlar buradan dolayısıyla e, liderler de bu beklentiyi yalnızca karşılamak olma, e, karşılamış olmak için değiniyorlar iklim değişikliğine bu kadar az bir yer ayrılıyor geçen sene Lakiyaz zirvesinde e, özel bir sonuç çıkmıştı şeyle ilgili olarak. G20 e, zirvesi sonucunda iklim değişikliği ve enerji ile ilgili olarak ayrı bir sonuç vardı. Hedeflerin sıralandı. Hani yerine getirilmese, orada e, kısa bir süre sonra unutulmuş olsa bile daha e, ciddiyetli bir yaklaşımın söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Bu seneki metinde maalesef sizin okuduğunuz e, sözleşmeye atıf var ve Cancun'a atıf var. Cancun'da evet. yapılacaklar konusunda G20'nin kendisinin Cancun'dan başarılı bir sonuç çıkması konusundaki katkısı ne olacak bu konuda bu yolda bir şey yok açıklama yok bu şeyde bilirgede ikinci nokta bu pasajdan sizin okuduğunuz Kopenhag Mutabakatı'nın mutabakatına ve onun uygulanmasına destek ortaya koyuyorlar evet. G20 üyeleri ve önemli bir nokta G20 pardon Kopenhag Mutabakatı'na katılmış olanlar mutabakata ve uygulanmasına destek açıklıyorlar. Aynı zamanda hemen arkasından gelen cümlede şimdiye kadar mutabakata katılmamış olan ülkeleri de hemen katılmaya çağırıyorlar. Aynı metni şeyde de bulmak mümkün. G8'in iklim ile ilgili paragrafında da bulmak mümkün. Onun sonuç bildirgesinde. Orada da G8 üyeleri şimdiye kadar kendilerini mutabakatla ilişkilendirmemiş olan ülkelerin bunu yapmalarını istiyor. Hemen yapmalarını istiyor. Hemen tabii aklımıza gelmesi gereken bir ülke var burada. Hem e, ek bir ülkeler arasında ya mutabakatın e, kabulünden sonra şeyde not edilmesinden sonra Kopenhag'da e, şey olmayan. Hiçbir bildirimde bulunmayan, hiçbir açıklamada bulunmayan ülkeler kimler diye baktığımızda karşımıza ekin Türkiye çıkıyor. Evet. Ee, işte, ek bir ülkeler arasında, e, zengin ülkeler arasında hem de e, G20 ülkeleri arasında yalnızca Türkiye var şu anda. Mutabakat konusunda hiçbir açıklama yapmamış olan, yani resmi sözleşme Sekreterliğine bir bildirimde bulunmamış olan, Hedef açıklamaktan söz etmiyorum. Yalnızca hani mutabakatı destekleyip desteklemediğini ortaya koyan bir metin göndermemiş olan ülke. Dolayısıyla bu ifadenin şeyi adresi Türkiye haline geliyor. Bu, bu metinlerde yer alması açısından önemli olduğu kadar başka bir noktada da şey taşıyor, anlam taşıyor. Amerika örneğin Türkiye'yi bu konuda sıkıştır ödemesek bile sürekli beklentisini dile getiriyor. Mutabakata katılmasını istiyor Türkiye'nin. Çünkü hani geçen programda da konuştuğumuz gibi bundan sonra 2012 sonrasına dönük iklim politikasının asıl yörüngesini belirleyecek olan metin Kapanak Mutabakatı haline geldi. UNFCC'ye altında devam eden müzakere taslak müzakere metinlerini okuduğumuzda da zaten şeyin hegemonyasını görüyoruz orada. Mutabakat Metninde yer alan ifadeleri e, görüyoruz. Hani asıl e, içinde saklı olan e, zihniyet, mutabakatın zihniyeti bu müzakere metninde. Dolayısıyla e, Amerika bütün şeyleri, ortakları, yani birlikte çalıştığı, çeşitli platformlarda birlikte çalıştığı ortaklarını mutabakata dahil olmaya, da, mutabakata dahil olmalarını istiyor. Ve bunun dışında kalan tek ülke de Türkiye, e, Türkiye şu anda. Böyle bir şey de var, güçlüğü de var. Bu G8 ve G20'den çıkan sonuçların Türkiye açısından böyle bir yansıması da söz konusu. Yani bu Bir karar verilmesi gerekiyor Türkiye tarafından mutabakat konusunda ne yapacağı açısından. Aslında şeyden sonra, Kopenhag'dan sonra böyle bir hazırlık vardı Türkiye'de. Çevre Bakanlığı bir metin hazırlamıştı. Çünkü hani olumlu bir bakış söz konusuydu. Mutabakat metnini Türkiye kendisi açısından uygun bulmuştu. Desteklenebilir bulmuştu. Çevre Bakanlığı da böyle bir metin yazıp sekreteriyeye göndermeye hazırlanıyordu. Fakat hangi aşamada olduğunu bilememekle birlikte şey oldu. Yani karar, verilen karar, son karar mutabakatı katılmamak yönünde. Yani hiçbir bildirimde bulunmamak yönünde oldu. Şimdiye kadar da bu dondurma, katılmanın dondurulması devam ediyor şeyini bilmiyoruz, Türkiye'nin yaklaşımını bilmiyoruz mutabakat metnine ilişkin olarak. Evet, yani Her, hem, kadar... hem G20'den hem de Türkiye'nin tavrından bu konunun çok geri planda tutulduğunu söylemek ve biraz negatif bir sonuç çıkartmak mümkün herhalde. Evet, bir şey daha vardı, bu G20'nin sonuç metninde yer alması beklenen e, bu fosil yakıtlara verilen sübvansiyonlarla ilgili hani somut olarak buradan çıkabilecek olan şey buydu. buydu. E, Pittsburgh zirvesinde Obama'nın göreve geldikten sonraki e, ilk uluslararası iklim değişikliği konusundaki ilk uluslararası adımı da evet. diyebiliriz buna. E, i̇klim açılımı Obama açısından bakıldığında Kobe'ye gitmeden önce e, Somut hedefler, indirim kısmı hedefleri falan ilan etmeden başka yollarla salımları azaltmaya destek olmak konusunda bir çabanın ürünü olarak G20 ülkelerinin ülkelerindeki fosil yakıtlara verilen sübvansiyonları elimine etmeleri ya belli kademeli olarak ortadan kaldırmaları istenmişti. Böyle bir çağrıda bulunmuştu G20 Pittsburgh bildirgesi ve işte Enerji ve Maliye Bakanlarından bu konunun uygulanabilirliği, yapılabilirliği konusunda bir çalışma hazırlamalarını, bir G20 için bir strateji hazırlamalarını istemişti. Dünya Bankası, OECD ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerinden, onların çalışmalarından da destek alarak onun üzerine kurulan bir strateji olacaktı bu. Şeye göre, tahminlere göre 500 milyar dolar yanlış söylemiyorsam. 500 milyar dolar yaklaşık yıllık bir sübvansiyon söz konusu. Fosil yakıt sübvansiyonları, fosil yakıtlara verilmiş olan ayrılmış olan. Bu sübvansiyonların kaldırılmasıyla 2050'ye kadar OECD'nin hesaplarına göre eee küresel sera gazı salımlarında %10'luk bir azalma meydana gelebilecek diye tahmin ediliyordu. Şimdi dolayısıyla bu %10'luk azaltmanın üzerine gitmek, sübvansiyonları ortadan kaldırmak G20 için önemli bir adım gibi görünüyordu. Ülkelerinde kendi ülke stratejilerinin hazırlamaları isteniyordu bu konuda. Şimdi şeyde Toronto zirvesinde G20'nin bu şeyini taahhüdünün tekrarlaması verdiği bu sözü, Facebook'ta vermiş olduğu bu sözün arkasında durması bekleniyordu. Fakat en büyük tartışma da burada çıktı. Bu girecek mi girmeyecek mi sübansiyonların kaldırılması konusu ee, komünye girecek mi girmeyecek mi şeyde Toronto'da ee, sallantıda kaldı uzun süre. Taslak metinde yer alıyordu daha sonra çıktı yeniden girdi fakat gevşetilmiş sulandırılmış bir şekilde girdi. En son metne baktığımızda hala yer alıyor gördüğüm kadarıyla benim okuduğum metinde. Öyle mi? Ben... Ben onu göremedim ama yani çok da dikkatli bakmış olduğumu söyleyemeyeceğim. Fakat bütün sübvansiyonların kaldırılmasından söz etmiyor. Verimsiz ve müsrif <gülüyor> tüketime yol açan sübvansiyonların orta vadede elimine edilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini, işte bakanlara bu konudaki hazırlıkları için teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Fakat bunu yaparken tabii az önce değindiğimiz G20 ülkelerinin e, ekonomik e, yapılarını, kalkınma kaygılarıyla dikkate alan bir şeyle, ifadeyle yer veriliyor burada. E, bu ülkelerin büyüme e, stratejileri, kendi ülkelerinin özgün koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınarak elimine edilecek bunlar diyor. Yani e, büyümekte olan ekonomiler aslında sübvansiyonların e, kaldırılmasına, Karşılay bir ölçüde çünkü ekonomi işte güçlü büyüme programı asıl zaten G20'nin şeyi gündemi, onu aykırı görülüyor bu. Fakat zenginler açısından bakıldığında da en büyük sübvansiyonun, en fazla sübvansiyonun G20'nin zenginler tarafından, zenginleri tarafından verildiğini görüyoruz. Hani BP olayı, Meksika gölgesindeki kaza ve petrol sızıntısı devam ederken hala bir yandan da petrol şirketlerine fosil yakıtlara en büyük sübvansiyonun Amerika tarafından verildiği ortada dolayısıyla bir ikiyüzlülük de söz konusu burada. Hani bir taraftan bunları söylerken bir, yan, bir taraftan da kendi ülkelerinde başka ülkelere yapmayın dediklerini yapmaya evet, devam ettiriyorlar. Tabii ettirdiler. tabii sübvansiyonları devam ettiriyor. Hatta yeni petrol arama şeylerinin de anlaşmaları da yapmış oldukları sondaj arama açık denizde. Onun da haberleri gelmişti. Evet velhasıl e, Naomi Klein'in dediğine döneceğiz herhalde Bu biz bu oyunu oynamıyoruz diyen aktivistlerin e, başka kendi hem küresel iklim değişikliği hem küresel ısınma hem de e, diğer bu sonu gelmeyecek kontrolsüz kapitalist gelişmenin karşısına gittikçe daha fazla sayıda ve daha fazla sayıda ülkede çıkan ...kesimlerinde yer aldığı... ...bir mücadele var. Onu takip etmemiz... ...gerekecek anlaşılan. Evet. E, zor, zorlamak için... ...bir değişiklik söz konusu... ...olacaksa ancak oradan gelecek bu dinamizm. iyi mi oradan kazandırılacak... ...anlaşılan. Bir şey... E, ...hani bu G20 zirvesi... ...gerçekten yeni bir şey söylenmem, söylenmesi... ...için yapılmış bir zirve... ...olmadığı şeyden de anlaşılıyor. E, önündeki metinlerden, hani hazırlanan şeylerden, raporlardan bir döküm, sayım döküm zirvesi gibi de bakabiliriz bunu. Yeni bir söz verilemeyeceği için şimdiye kadar yaptıklarımızı gösterelim dünyaya gibi bir niyette okunabilir şeyden, bu zirvelerin hazırlıklarından ve ele alınma biçimlerinden. Geçen yıllardaki zirvelerde kararlaştırıldığı şekliyle G8 bir rapor açıkladığı şeyden önce, toplantıdan önce. G8 hesap verebilirlik raporu. çevirebiliriz herhalde bunu. Kalkınma konusundaki eylemler ve sonuçların değerlendirilmesi diye bir de bir alt başlığı var. Bu raporun. G8 ülkelerinin kalkınmaya yaptıkları desteğin eee niteliğinde bir şey bu metin genel olarak hangi alanlarda hangi sözlerin verildiği bunların ne ölçüde yerine getirildiği bir sayımı dökümü var şeyin içinde bu metnin içinde. Bir başlıkta şeye ayrılmış durumda. Çevre ve enerji ayrılmış durumda. Gelişçede bir ek söz konusu. Bütün GSYK ülkelerinin tek tek enerji ve iklim bağlamındaki uluslararası destekleri yardımları sergileniyor bu şeyde ek metinde baktığımızda bu teker teker ülkelerin iklim değişikliği hem azaltma hem adaptasyon konusunda hem enerjiye ulaşım konusunda çevrenin korunması konusundaki yardımlarına baktığımızda aslında ortada yeni bir şey olmadığını hani görmek çok basit evet. yani o da yardımları konusunda verdikleri sözleri tutamayan ülkeler hani çok küçük miktarlarda ihmal edilebilir oranlardı uluslararası yardım yapıyorlar yoksun ülkelere yardımda bulunuyorlar iklim değişikliği konusunda şeyle karşılaştırıldığında bir sözleşme sekretaryasının ve başka uluslararası kuruluşların hem azaltma hem uyum konusunda gereken kaynağın miktarı konusunda ortaya koyduğu rakamlarla G8 ülkelerinin şimdiye kadar aktarmış olduğu kaynakları karşılaştırdığımızda arada çok büyük bir uçurumun olduğunu hani karşılaştırmanın bile anlamsız, anlamsız hale gelmeyi... Evet, zaten bütünüyle artık giderek anlamsız hale gelmeye başlayan metinlerle ve top, zirve adı verilen hakikaten saçma sapan toplantılarla meşgul olmakta olduğumuz ortada yani bir şeyden galiba Guardian'da aydı yazar bir yazarın şey hangi yazar olduğunu adını hatırlayamıyorum şu anda hem G8 hem G20 için söylüyordu bunu hani liderler zaten başka zeminlerde bir araya gelebiliyorlar bu uluslararası önemli konuları konuşabiliyorlar bu ikti toplantıda gereksiz hale geldi evet. diyordu <gülüyor> kan Kanada'nın güvenlik önlemleri için harcadığı para gazetelerin rapor ettiğine göre bir milyar dolar Hı, son, akıl alır iş değil yani bunun bunu bile verseler epey bir sorun var evet, bu mi? hesap verebilirlik raporunda hani iklim adına e, ya da öteki kalkama hedefleri adına ayırmış olduğu aktarmış olduğu kaynakları alt alta koyduğunuzda bir milyar dolardan az bir rakam az çıkıyor zaten, gerçekten evet. toplantıyı yapmamak daha hayırlı bir şey dünya açısından Evet, bu, evet, Burada bitirelim herhalde. Süreyi biraz aşmaya başladık. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.